ve günahkar bir kavim oldular. El Araf 132 133. Kıptiler azabı gördüklerinde Hazreti Musa'ya büyük alim diye hitap ediyorlardı. Azap kalkınca da isyanlarına devam ederek bu zaten geçiciydi diyorlardı. Belalar zulüm kemale erdiği zaman gelmeye başlar. Ayet-i kerimede de bildirildiği gibi Kıptilerin zulmü iyice şiddetlenip kemaline erince üzerlerine birçok musibet terindirildi. Bir tufan. Allah Teala şiddetli yağmurlar yağdırdı. Öyle ki Kıptilerin evleri suyla doluyordu. Boyunlarına kadar suya gark oldular. Oturan boğuluyordu. Helak olacak hale geldiler ancak Sıbtilere bir şey olmuyordu. Derhal Musa aleyhisselama koştular. Ey Musa! Rabbine dua et, eğer bu bela kalkarsa, iman edecek ve seninle kavmine müsaade edeceğiz dediler. Musa aleyhisselam dua etti, sular çekildi, ardından büyük bir bolluk başladı. Kıptiler yine isyan ederek, bu su bize azap değil meğer bir nimetmiş. Zaten geçecekmiş. Bunlar Musa'nın duası olmadı dediler. 2. Bir müddet sonra Hak Teala çekirge sürüleri gönderdi. Bahşedilen bolluğu yediler, ne varsa harap ettiler. Ancak İsrail oğullarına bir zarar vermiyorlardı. Kıptiler yine Hz. Musa'ya geldiler. ''Ey alim, Dua et! Bu beladan kurtulursak sana iman edeceğiz, seni kabul edeceğiz.'' dediler. Musa aleyhisselam da dua etti, azap kalktı. Ancak üzerlerinden azabın kalktığını görerek rahatlayan Kıptiler yine sözlerinde durmadılar. Zulüm ve isyanlarına devam ettiler. 3. Bit ve pire Bunun üzerine Cenab-ı Hak onlara bit ve pire musallat etti. Yemek yerlerken kapları bit ve pire ile dolardı. Bu büyük bir idi. Yine Musa aleyhisselama koştular. Hazreti Musa dua etti, bundan da kurtuldular. Fakat yine isyana meylettiler. 4. Kurbağalar bu sefer Musa aleyhisselam Nil nehrine gitti. Asasıyla vurdu ve bütün kurbağalar Mısır'ı işgal etti. Yemek kaplarına varana kadar her yer kurbağalarla doldu. Kıptiler tekrar Musa aleyhisselama geldiler. Ey alim, Artık gerçekten pişmanız. Sizleri arz-ı mevuda Kudüs'e bırakacağız dediler. Ancak Musa Aleyhisselam'ın duasıyla bela kalkınca yine eski davranışlarını sürdürdüler. 5. Kan Kıptilerin bir türlü uslanmaması üzerine Allah Teala Nil nehrini kan haline getirdi. İçecek su bulamadılar. Nil nehri sıptiler içerken ve kullanırken asli berraklığını muhafaza ediyor, kıptilere ise kan oluyordu. Yine Musa Aleyhisselam'a koşup yalvardılar. Bu musibet de üzerlerinden kaldırıldı. Fakat yalancı ve nankör kıptiler yine isyanlarına döndüler. Mevlana celaleddin Rumi, Nil nehrinin kan haline dönmesi bahsini mesnevisinde gönül lisanıyla ne güzel izah eder. Bir kıpti hararetten kavrularak bir sıptinin evine geldi. Ben senin dostun ve akrabanım. Bugünse sana şiddetle muhtaç haldeyim. Kendin için nilden bir tas su doldur da, bu eski dostun senin elinden su içsin. Kendin için doldurursan, içindeki kan olmaz. Saf ve sihirden azade olur diye uzun uzun yalvardı. Sıpti de kıptinin mucizeyi idrak etmesi için nilden bir tas su doldurdu. Ağzına götürüp yarımını içti. Tası Kıbti tarafına eğdi ve haydi iç dedi. Kıbti sevinerek ağzına uzattı. Lakin su, kıpkızıl kan oldu. Bunun üzerine Sıbti, Tası kendi tarafına çevirdi. Kan tekrar saf su haline döndü. Kıbti öfkelendi. Hiddeti geçinceye kadar oturdu. Sonra Sıbti'ye döndü. Ey kardeş! ''Bu düğümün çözülmesi nasıl olur? Bunun esrarı nedir?'' dedi. Sıbti, ''Nil'in bu tatlı ve berrak suyunu ancak Musa'nın dinine inananlar içebilir. Sen de firavunluk yolundan ayrılıp Musa'nın yoluna girersen, ancak o zaman bu suyun berraklığına ve lezzetine kavuşabilirsin.'' dedi. Sıbti, Kıptiye nasihatine devamla şöyle dedi. Ay ile sulh halinde ol ki Mehtab'ı göresin. Burada aydan maksat Musa aleyhisselam, Mehtab ise peygamber mucizesidir. Allah'ın has kullarına karşı kimin, seni kör ve sağır ederek arana binlerce perde gelmiş. Sapıklık ve küfür vadisinde körü körüne dolaşıyor. Hakikate ama oluyorsun. Dağ gibi küfrünü istiğfarla erit ki hidayet bulasın. O zaman mağfireti bulanların kadehinden sen de nasibini alırsın. Allah Celle Celaluhu Nil suyunu kafirlere haram etmişken, sen bir hileyle yani beni vası takılarak onu nasıl içebilirsin? Ey Kıbti! Nilin haddine mi ilahi emri terk de kafirlere su olsun? Bütün bu tecelliler karşısında Firavun her acize düştükçe bırakın beni Musa'yı öldüreyim, kurtarabilirse Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yani putperestlikten vazgeçireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum diyordu. El-Mü'min 26. Firavunun bu şekilde konuşması, onun Musa aleyhisselamı öldürmek isteğine, fakat etrafındakilerin buna mani olduğuna işaret etmektedir. Çünkü çevresindekiler Firavuna, o senin korkacağın bir kimse değildir. Sen Tanrısın, şayet onu öldürürsen halkın kalbine bir şüphe sokmuş olursun. Herkes senin Musa'nın mucizeleri karşısında aciz kaldığını düşünür diyorlardı. Bununla beraber Firavun'un sözleri onun Hazreti Musa'dan ne kadar korktuğunu da göstermektedir. Aslında Firavun Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu vicdanen kabul ediyordu. Ancak gurur, kibir ve kör inadı iman etmesine mani oluyordu. Firavun'un bu tavırları karşısında Musa da "Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim" Sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. El Mü'min 27. Bu sebeple bazı tefsir alimleri bu kadar mucizeden sonra Firavun'un hala iman etmemesindeki hikmeti Musa Aleyhisselam'ın bu duasındaki tespitle ifade ederler. Bu tespitlerse A ahirete iman etmemek B çok kibirli olmak şeklindedir. Zira kibirli kimse herkesi kendinden aşağı görmek ister. Bu sebeple kibir, hadis-i şerifte büyük bir günah olarak zikredilmiştir. Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete giremez. Müslim İman 147 Görüldüğü üzere imanın değeri o kadar yücedir ki o iman sayesinde kişi ilahi affa mazhar olur ve günahının kefaretini ödedikten sonra cennet nimetlerinden nail olur. İblis'in vasfı olan kibir de o kadar çirkin bir vasıftır ki cennete girmeye mani olacak kadar imanı zafa uğratır. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Lokman aleyhisselamın oğluna kibir ve gururla alakalı nasihati ne kadar güzeldir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Lokman 18 İsra suresinin 37. ayeti kerimesinde de şöyle buyurulur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Allah Teala, kibir ve gurur bataklığına düşen firavun ve avanesini cezalandırmasının hikmetini şöyle beyan eder. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize, Diğerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Ez-Zuhruf 48 Belalarla terbiye edilen bu millet, Sıkıntı ve azap anlarında kuzu kesiliyor, Üzerlerindeki azap kaldırılınca da adeta canavarlaşıyorlardı. Onların bu iki yüzlülüklerini ve sözlerinde durmayışlarını Allah Teala ayeti kelimelerde kerimelerde şöyle açıklar.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 Sana olan ahdi hürmetine bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca, sözlerinden dönüverdiler. Ez-Zuhruf 49-50 Erişecekleri bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda, hemen sözlerinden dönüverirlerdi. El-Araf 135